Merhabalar, bugün sizin belirlediğiniz yepyeni bir konuyla daha mikrofon başındayız. Stüdyoda yalnız değilim, duyurulardan gördüğünüz kadarıyla. E, konuğum akademisyen, diyetisyen İlker Pazarbaşı ile yaşlanma konusuna dair bize bugüne kadar iletilen soruları ve konuları tartışacağız. Hoş geldin İlker. Hoş bulduk. Gelene kadar kaç hücre yaşlandı sence? <gülüyor> Sayamayacağım kadar çoktur. <gülüyor> ...İstanbul'un stresinden dolayı. Şimdi bugün konumuz uzun. Ee, hemen şu yaşlanma konusuyla ilgili kısa bir tanım yaparak başlayalım. Yaşlanma kısaca hücrenin e, işlevlerinin bozulması demek. Peki nasıl bozuluyor genel anlamda? Yaşam tarzının kötülüğünden dolayı aslında. E, stres, e, yanlış beslenme, uykusuzluk, sigara alkol kullanımları... E, ...bunların hepsi birleşiyor. Ve ortaya yaşlanma diye bir süreç ortaya çıkıyor. Peki yaşlanma doğal bir süreç mi? Maalesef doğal bir süreç. Aslında yaşlanma kronik hastalıkla aynı bağlant, aynı kefede tutuluyor. Herkesinde çözümü olmuyor. Ee, yaşlanmaya baktığımız zaman evrimsel süreçte aslında yaşlanmaya baktığımız zaman evrimsel süreçte insanlar her türlü bir şekilde mutlaka bir kaza, bir bela, herhangi bir şey nedeniyle hep doğal süreçten daha erken. Ölmüştür, vefat etmiştir. Bu nedenle vücut yaşlanmaya karşı herhangi bir adapte bir e, mekanizma geliştirmemiştir maalesef. Dolayısıyla da kaçınılmaz bir son hale geliyor. Ama uzatmak mümkün ve sağlıklı bir şekilde. Şimdi yaşlanmanın aslında daha da derinine inersek nedenleri arasında. E, inflamasyon yani il, iltihaplanma Hı -hı. süreci Hı -hı. E, ve işte hücrenin o enerji üreten organelinin bozukluğu. Mitokondri diye bir organel yapıyor bu işleri. Bunun bozukluğu. Aslında e, genel anlamda önlenebilir hastalıklara ve yaşlanmaya baktığımız zaman... ...iki temel neden görüyoruz. Birincisi oksijen yetersizliği, diğeri ise besin yetersizliği. Şimdi hepimiz bir şeyler yiyoruz değil mi her gün? Karnımız doyuyor ama hücrelerimiz doyuyor mu? Hücrelerimiz bizden ne istiyor? ...besin istiyor, antioksidan istiyor... Ee, ...elektron hareketlerini hızlandıracak o hücrenin içerisinde... ...enerjide kullanacağı elektronların hareketlerini artıracak besinler istiyor. Peki biz hücreye neler veriyoruz? Karşılığında neler görüyoruz? Aslında yaşlanmaya direkt hücre düzeyinde bakmak daha doğru. Bir taraftan sosyal anlamda bakalım, bir taraftan hücre düzeyinde bakalım... ...ve fazla e, derine inmeden kolay bir şekilde de göstereyim anlatayım. Hücre düzeyinde baktığımızda hücre aynı biz insanlar gibi doğar... ...yaşar, e, beslenir, boşaltır, bir süre sonra ölür. Bizim gibi yani. Dolayısıyla da eğer sağlıklı bir hücreden hatta sağlıklı bir bireyden bahsediyorsak... ...önce sağlıklı hücreden, sağlıklı hücreden bahsediyorsak... ...o zaman ihtiyaç duyduğu tüm besin bileşenlerine ulaşabilen bir hücreden bahsediyor olmalıyız. Peki, ihtiyaç duyduğu bu besin bileşenleri biz nereden alıyoruz? Doğrusunu söylemek gerekirse... Ee, ...özellikle bizim hani 21. yüzyıl batı beslenmesi kesinlikle boş enerji kaynağıyla dolu. Dolayısıyla da hücre bir şekilde enerjiyi alıyor ama diğer bileşenleri alamıyor. Ve insanlar beslenmeyi karnının doyması ya da yeteri kadar kalori alımı olarak gördükleri için... ...büyük bir hataya kapılıyorlar. Hücre sadece enerjiye ihtiyaç duymaz. Çok fazla artı bileşene ihtiyaç duyar. En başta vitaminler, mineraller, antioksidanlar... Bunlar en temelde. Antioksidanlarından ziyade bir de fitokimyasallar dediğimiz diğer bir grup daha var. Ve bizim bilmediğimiz diğer gruplar daha var. Bu da bilim dünyasının henüz giriş yapamadığı kısım var. Dolayısıyla da tam beslenme. Hani e, İngilizce'de whole foods denir. Tam yani saflaştırılmamış rafine işlemlerine girmemiş beslenme olduğu gibi. Ve e, özellikle hani sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme aslında vücut için ihtiyaç duyulan bizim de daha çok göz ardı ettiğimiz o vitamin ve minerallerin en depo haliyle bulunduğu besinler. Evet zaten ben şunu da çok fazla anlamıyorum. Hep işte obezitede alınan enerjinin verilen enerjiye oranı falan. Ya yani bu yeterli bu çok çok eski bir tanım. Çok eski. O bu artık geçerli de hücre, değil. Hücre evet geçerli de değil artık. Genelde bunu görüyorum. İşte obezitenin nedeni alınan enerjinin verilen enerjiden yüksek olması. Böyle bir şey yok. Hücre daha farklı şeylere ihtiyaç duyuyor. Mesela son 2016 yılında Nobel ödülü alan bilim insanı açlıkla hücrenin yenilendiğini ve kansere karşı kendi... ...kendini koruduğunu e, ortaya koydu. Nobel böyle bir anda. Nobel ödülü aldı Tabii. bu çalışmasıyla. Tabii. Çok değerli bir çalışmaydı. E, mesela şimdi açlık da çok fazla konuşuluyor. Ama nasıl işte insanlar da e, hep böyle bir fetiş halinde e, bir şeyi duydukları zaman... ...hemen uygulamaya Akın konuluyorlar. Akın ediyorlar ve orada da bir kirlilik oluşmaya başlıyor. Çünkü ticari de bir mesele artık. Dünyada gıda ve herhalde sağlık e, konusunda baya bir terörizm de, gibi bir şey de var. Yani evet. e, bunu kullanıp... Evet, ...uzmanlar evet. da yeri geliyor... ...bunu bu şekilde kullanıp birçok şey yapıyor... Ee, ...yanlış şeyler, etik olmayan şeyler yapıyor... ...bunlara ne diyeceksin? Bir söz duymuştum, çok hoşuma gitti... Ee, ...aslında teröristler elinde silah olan insanlar değil... ...toplu kıyım için besinleriniz de oynayan insanlardır... Evet, artık zaten savaşlar tankla tüfekle olmuyor... Aynen, ee, açlık konusuna gelince... Şimdi açlığın faydalarını anlatmak aslında her beslenme diyetetik eğitimde bu mutlaka verilmeli ama çok göz ardı edilen bir konu. Dikkat ederseniz her semavi olan ve olmayan dinlerde bile hep bu açlığa, oruç vesaire sadece İslamiyet'te değil diğer dinlerde de vardır. Nedir bu açlık? Açlığı şöyle düşünün. Evinizde eşyalarınız var. Evinizde hücre olarak düşünün. Evinizde eşyalarınız var ve eşyalarınızın bazıları kırık, dökük, yıkık neyse. Siz de iyi bir marangozsunuz. Çünkü hücre böyledir. Diğer taraftan dışarıdan sürekli yeni eşyalar geliyor. Bu arada bu eşyaların ham maddesi içerisinde mesela enerji olarak geliyor diyelim. Hani vitamin, mineral olarak gelsek keşke belki daha iyi faydası dokunacak. Ee, içeride daha çok eşya var. Sizin normalde evin içerisinde bazı işleriniz var. Evin içerisinde yürütmeniz gereken ama eşya çokluğundan siz bu iş, iş, işleri yürütemiyorsunuz. Yürütemeyince bunları biriktiriyorsunuz bir yere fakat bu sefer e, daha da fazla eşya geliyor ve içeride kırık dökük eşyaları kullanamıyorsunuz. İçeriden gelen eşya, dışarıdan yeni gelen eşyayı da kullanamıyorsunuz. Vücut çok iyi bir marangoz olduğu için açlık durumunda kırılan yani yeni eşya gelmezse kırılan dökülen eşyaları parçalayıp sağlam parçaları bir araya getirip kırık parçaları dışarı atıp sağlam parçalardan içeride işlevini yerine getirebiliyor. Aslında bu açlığın nasıl faydası olduğunu gösteren sosyal bir örnek. Ve o yüzden üç gün aç kalmadan sonra kanser hücrelerinin, tümör hücrelerinin nasıl yok olduğunu, nasıl paramparça olduğunu diyelim açlıktan öldüklerini gösteren bir adamı Nobel ödülü aldı. Bugün aslında evet. hani konumuz kanser değil ama kansere baktığımızda ...az beslenme, sık değil kesinlikle değil... Evet. ...az beslenme... Onu, e, ...şimdi sen beslenme ve diyet eğitimi veren... veren ...akademisyen olarak aynen. da bunu söylüyorsun... ...benim Hı -hı. de hep eleştirdiğim bir şeydir... ...az az sık sık beslenme doğru şimdi, bir... ...yaklaşım değil... De o, ...o çok eskiden de o. ama artık çok farklı... ...her çok şey, değişti. bilim... Yeniliyor sürekli kendisine, evet. Maalesef hala beslenme, diyetik eğitimlerinde sık beslenme diye öğretmek zorunda kalıyor. Çünkü standart eğitim o ama diğer taraftan öbür e, yani yeni buluşların neler olduğunu söylemekte tabii ki vicdani olarak görevim. Açlık konusuna değindik. Aslında yaşlılıkla ilgili söyleyebilecek çok şey var. Şimdi açlık konusunda yaşlılıkla nasıl bir bağlantısı var diye soracak olursanız, hücrenin işlevini yapamaması aslında yaşlılık nedir? Fizyolojisini yerine getiremiyor. Yani ya da yapması gerekenleri yerine getiremiyor. Bu yaşlılıktır, bu kronik hastalıktır. Eşittir, sık beslenmek aslına bakarsan sık sık içeriye eşya dolması gibi. Açlık bu nedenle çok önemli. Başka konulara değinecek olursak eğer yaşlanmayı nasıl yavaşlayabilir, yavaşlatabiliriz, hatta belki geri bile çevirebiliriz. Bunlar çok önemli çünkü. Geri yapılan, çevirebiliyor muyuz bu arada? En azından teorik olarak öyle görünüyor. Belki de uygulamada da bu böyle çıkacak. Çünkü daha yeni bulunan bilgiler bunlar, birkaç yıllık bilgiler. Beslenmenize dikkat ettiğinizde, şimdi birkaç e, faktör var. Bir sosyal olarak var, bir de fizyolojik yani beslenmenizle alakalı var ve fiziksel aktivite var. Bakın her gün, her gün yarım saat kadar fiziksel aktivite yapmanız, ömrünüzü, tabii bu süre vermem doğru değil ama ömrünüzü kesinlikle uzatan bir faktör. Bu bir. Meditasyon. Bakın bütün e, toplumlarda mutlaka bir... Rahatlama, bir dua, bir spiritual doğaya çıkıp, seans. Sp spiritüel seanslar var. Ruhani olarak kendini geliştirme çabası içerisinde ya da rahatlama içerisinde olurlar insanlar. Baktığımız zaman kanser hastalarında da yaşlanmanın hızlandığı e, hastalarda da hep şu çıkıyor. Meditasyon yapanlar çünkü bunlar hani kontrollü çalışmalar. Meditasyon yapanlarda Yaşlık belirtileri hücre düzeyinde çok yavaş ilerliyor. Yapmayanlar çok hızlı ilerliyor. Çünkü nefes egzersizi yapıyorsun. Yani hücreyi oksijenlendiriyorsun. Sadece bes, besin almak yetmiyor. Oksijen ve nefese dikkat etmek de gerekiyor. Tabii nefes tekniği bir de düşünce biçimi. Olumlu düşünen insanla olumsuz düşünen insanın yüzündeki ifadeden zaten anlıyorsun. Bu ifade tam tüm da yansıyor. Bu tabii ömrünün sonuna kadar da yapışan bir şey sonuçta. O yüzden dikkatli bir şekilde değiştirmek gerekiyor. Ee, sosyal olarak bir şey daha çok önemli. Onu vurgulamamda yarar var. Özellikle yaşlanan bireyler için söylüyorum bunu. Hani yaşlanmakta olan bizler diyelim. Bizler hani daha genç sayılırız. Ama yaşlı bireyler için çok önemli. Torunlarınızla birlikte vakit geçirmelisiniz. Bir de e, toplumda yanlış algılar var. Mesela unutkanlık. Sürekli bir şeyleri unutan yaşlı bir kişiye normal... Hasta olan bir yaşlı kişi bu normal, zaten yaşlı deniyor. Aslında böyle değil, yani toplumun algıları da burada çok önemli. Çok anlamsız. Ee, sağlıklı bir şekilde yaşlanmak mümkün. Unutkanlık. Bu kadar fazla olmasına gerek yok yani yaş, Hı -hı. Unutkan, yaşlılık demek unutkanlığın çok yüksek olduğu bir şey demek anlamına gelmiyor. Ben, ee, bunu da belki bu algıları da kırmak gerekiyor bir yandan. İnsanlar şöyle normlara çok dikkat ediyorlar. Normal nedir budur tamam ben de öyleyim zaten sorun değil falan. Normlara bakacaksa o zaman iyi bir norma bakalım. İyi norm ne neresi? örnek veriyorum. Dünyanın en uzun yaşayan insanların bulunduğu bazı bölgeler var. Hatta National Geographic burada mavi bölgeler dedi bunları bu yerlerin adına. Bu yerlerde yaşayan insanlar, Hunza Türkleri de vardır bu arada. Yani çok yüksek. Mesela 100 yaşına genç olarak bakılabilen yerler buralar. 100 yaşındaki bir insanı e, hayal edin. Bu insanlar koşuyor, zıplıyor. Gayet de böyle hiç. Yani gördüğünüzde 60 dersiniz bu arada. Zaten e, bakılan hani e, hücresel yaşlının, yaş durumuna bakıldığında da 60 çıkıyor, görüntü olarak da 60 çıkıyor ama adamın yaşı 100 ya da kadının yaşı 100, 100'den fazla. Çok belirgin bazı ortak özellikleri var. Bunlar kendilerine vakit ayırırlar, zevklerine, keyiflerine vakit ayırırlar, hep bir hedefleri vardır hayatta, hep bir hedef. Yani yapmaktan çok keyif aldıkları ve her gün uyanmak e, bir sebep buruna uyandığınızı düşünün yani. Yani uyanıyorsunuz bugün bunu yapacağım bugün bunun motivasyon. için uyandım motivasyon çok yüksek bunlar sosyal etkenler ne kadar vaktimiz var bilmiyorum beslenmeye de yeteri kadar vakit ayıralım bu noktada ee, sosyal anlamda bunları söyledim fiziksel aktiviteyi söyledim Başka, e, bu arada meditasyon önemli. E, sosyal ilişkiler kesinlikle çok önemli. Ben o yüzden torunları özenle gösterdim. Aile bireyleriyle, torunlarla, özellikle yaşlı bireyler... torunlarıyla da daha çok vakit geçirirse... ...inanın Alzheimer belirtileri bile azalmaya başlıyor. Şimdi orada bir virgül koyalım. Hı. Beslenme konusunu şarkıdan sonra konuşalım. Tamam. E, Melodi Gardo geçen hafta İstanbul'daydı. E, çok güzel bir şarkısıyla ara verelim. If the stars burn mine... Oh, oh,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 If the birds were mine, I'd tell them in the scene I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring I would put them there inside the square whenever you and I So there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I teach the birds such lovely words and make them sing for you. I teach the birds such lovely words and make them sing for you. Bop bop bop bop bop Bop bop pi da. If the world was mine, I'd paint it gold and green I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme I would color all the mountains, make the sky forever blue So the world would be a painting and I'd live inside with you If the world was mine, I'd tell you what I'd do I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you I'd put those stars right in the jar and give them all to you. şarkıdan sonra yeniden sizlerleyiz. Beslenme ve Diyet tuzmanı Kevser Başkaraben, Akademisyen meslektaşım İlker Pazarbaşı ile bugün yaşlanma konuşuyoruz. Ee, yaşlanmanın nasıl oluştuğunu biraz konuştuk. Şimdi beslenme kısmına geçelim. asıl merak asıl edilen da Konu zaten. sen beslenmesiyle ilgili şöyle. Bağırsaklar aslında bizim bütün beslenme diyoruz ya. Biz bağırsaklarımızla besleniyoruz. Bütün besin maddeleri, işte vitaminler dedik, mineraller dedik, bir sürü içerik söyledik. Bunların hepsi bağırsaklarla emiliyor. Sadece bağırsaklarla değil tabi hani mide ve ağız sisteminin de düzgün çalışması gerekiyor. Bağırsaklar ve yaşlanma ilişkisi nasıl kurulur? Bu biraz uzun bir konu. Buna geçmeden önce bir iki noktaya daha değinmemde yarar var. Müsaadenle Tabii. değineyim. Ee, beslenmeden önce şuna dikkat edebilirsiniz. Hani bazı parametreler vardır. Günlük hayatta kontrol edebilirsiniz. Örneğin kan şekeri. Örneğin eğer siz sürekli kan şekeri analizlerinize baktığınızda... ...80'den yukarıdaysa 82 85'ten yukarıdaysa sürekli kan şekeriniz... ...normal kan şekeriniz burada bir sorunu var. Bu aslında illa hasta olacaksınız anlamına gelmez. Ama normal değil. Normal seviyeler arasındadır bu arada mesela 90-95 çıktığında hala normal görünebilir ama gerçekten eğer gerçek bir sağlık ve uzun süren sağlıklı bir yaşamdan bahsediyorsak 80-82-85 diyelim hani bu benim 85 bile değil aslında 82'dir hani yukarısı. Fakat eğer kaygılıysanız kan şekeriniz yüksek çıkar. Bununla da karıştırmayın. Mesela kan şekeri analizi yaptırmadan yarım saat, bir saat önce bir şeyler sizi üzdüyse ya da korkuttuysa kan şekeriniz yüksek çıkacaktır. Onu telaşlamayın. Sadece o yüzden sık yaptırdığınız kan testlerinizde sürekli yüksek mi çıkıyor? Kaygılıysanız yüksek çıkacak bu arada. Unutmayın. Bir de sadece kan şekeri değil işte insülinle alakalı değerler Onlar var, belçeresi, yağlanması var vesaire Onlar onlara girmeyelim sana... Onlara girdik zaten geçmiş programlarda biz. En yani kan parametre. şekerlerimiz de düzenli, kan şekerlerimiz düzenli gidecek. Yüz mü, yüz on mu çok tartışmalı bir konu ama beslenmenize dikkat ettiğiniz zaman, posayı düzgün bir şekilde aldığınız zaman genetiğiniz de eğer çok kötü değilse zaten kan şekerleriniz düzgün gidecektir. Diğer konuya gelelim. Tamam diğer konuda şöyle. ...bizim vücudumuzun öncelikle... antioksidanlara çok ihtiyacı var. Puseye ihtiyacı var. Ve çeşitli ya, bileşenlere ihtiyacı var. Ona geçmeden Ama antioksidan ne demek hocam? Oksidatif stres ne demek? Önce onu açıklamam gerekiyor böyle bir durumda. Şöyle söyleyeyim. Biz oksijenli solunum yapan canlılarız. Hı. Oksijen alıyoruz. Fakat oksijeni... ...örneğin demirin paslanmasından yola çıkarak... ...hani zihninizde bunu canlandırın. Vücudumuzda da paslanmaya sebep oluyor oksijen. Antioksidanlar ise... Bu oksijenin yarattığı o zararlı maddeleri vücuttan atabilen maddelerdir. Yani oksidan diyoruz. Onların tersi antioksidan. Bizi koruyorlar. Antioksidanın en kolay tabiri budur. Birçok sebze meyvede de vardır. Bazı et ürünlerinde de vardır antioksidanlar. Ama bizim için çok daha böyle ön planda olan. Niye bizim için ön planda diyorum. E, hücreyi ve hücre organellerini en fazla koruyanlar bitkilerde duruyor. Peki e, antioksidanlarımız var. Kalorik konusu şu konudan konuya atlıyor gibi oldum bu arada. Özür diliyorum hepinizden. Kalori konusunda bizim ne kadar kalori ihtiyacımız var konusu da çok teoriktir. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttikleri de her zaman her yerde her şekilde geçerli değil genel bir tabirdir. O yüzden çok takılmamak doğrudur oraya. Ve az kalorili beslenmek, düşük kalorili beslenmek ancak besin bileşeni bakımından zengin beslemek nedir o? Tekrar söylüyorum. Fitokimyasalar. Yani yine sebze meyveye giriyoruz bu ne kadar Hı -hı. önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum aslında Hı -hı. bitkilerin bu bir ikincisi e, vitaminler mineraller antioksidanlar bütün bunları bir arada bulunduğumuzda siz bunları ne kadar çok alırsanız bu arada e, ne derler kalori ne kadar düşük alırsanız bu o kadar sağlıklılık anlamına geliyor biz de burada şuna gidiyor bu olay aslında düşük glisemik indeks düşük glisemik yük yani yoğun karbonhidrat ağırlıklı değil düşük karbonhidrat ağırlıklı daha çok sebze meyve ağırlıklı ...sebze meyvelerde çok fazla karbonat yoktur... ...bakın bunlar hep yanlış bilinen bazı şeylerdir... ...yani vardır sanarlar, yok öyle değil... ...düşüktür, enerjileri çok düşüktür... ...korkmanıza gerek yok... ...ki zaten ee... aslında insülin ve kan şekeri sistemini bozan da... ...hayvansallar ve alanmanın bozulması... aslında bakarsanız yani... E, ...işlenmiş şeker de bozuyor tabii ki... İşlenmiş her Rafine, şey bozuyor... Ürünlerle... Kötü, ...kötü yaşam Hı -hı. bozuyor ama... E, ...asıl şeylerden biri de hayvansalların tüketilmesi. Özellikle doymuş ya, o çok önemli. Doymuş, doymuş ya. yağ ve eee bitkiler bitkisel kaynaklı tehlikede de besinler. Yani un ...unlu muamülden çok fazla var hayatımızda... ...o yüzden söylüyorum... ...bir de şeker şekerli ürünler... ...zaten var. besin değil onlar... E, Boş, ...ben bir yani. pro programa davet edilmiştim... ...televizyon programına... Hı -hı. E, ...bir beyefendi... ...profesör, nöroloji uzmanı... E, ...o işte yaşlılık, unutkanlık... ...vesaireden bahsediyordu... ...ben de bir, bir ara vardı işte... ...konuşma fırsatım olmuştu... E, ...dedim işte hayvansallar böyle... ...işte nöro, nörodejeneratif hastalıkları neden oluyor... unutkanlık işte Alzheimer vesaire... ...evet dedi... E, ...bir sürü de böyle bir şeyler anlattı bana... ...çalışmalarla ee, ...yaşlanmayı hızlandıran etkenlerden birisi de hayvansal ve doymuş ve aynı zamanda yani yaşlanması evet, evet, evet. doymuş yağlı beslenme mi? Aslında şöyle yaşlanmayı konu alacaksak eğer e, hayvansal kaynaklardaki doymuş yağ birinci derecede e, dikkat edeceğimiz nokta ama neden bilinme, bilinmiyor bazı noktada hayvansal kaynaklı beslenme yaşlanmayı artırıyor. Yani metyonin amino olduğu söyleniyor kesin değil. Bu amino asitlerinde yani ismi de çok önemli değil, O Proteinin yapı taşı. Ondan olduğu söyleniyor. Bunlar hep gözlemsel çalışmalar. Yani kim ne yiyor, sen ne yiyorsun, o ne yiyor, o ne yiyor deyip on binlerce insanı bir araya topluyorlar. Arada hasta olanları, hızlı yaşananları topluyorlar. Ortak özelliklerine bakıyorlar. Fazla hayvansal kaynaklı besin tükettikleri anlaşılıyor. O yüzden hayvansal kaynaklı beslenme yaşlanmaya daha hızlı sebep olur deniyor. Evet gerçekten de öyle olduğu sürekli sürekli gözleniyor ancak... ...neden olduğu tam olarak açıklanabilmiş değil. Bu, e bu şey konusu değil mi peki? Yani bizim nöronlar, nöronlardaki yani... Iletişimi, ...iletimi sağlayan miyelin kılıfa zarar vermesi gibi... Bir, e, ...ya da işte telomerlerin kısalması gibi... ...çok teorik şeylere girmeyelim ama... ...bunlar neden olabiliyor diye konuşuluyor. Tamam. Hı hı. E bağırsaklarda peki neler oluyor da yaşlanma daha çok hızlı, hızlanıyor? Şimdi bağırsaklar gerçekten çok çok önemli bir konu. Şimdi en son... E, ...şöyle anlatayım. Bağırsağınız bariyerdir. Örneğin ülkenizi koruyan sınırı düşünün sınırlarınıza sınırlarınızdan içeri düşman girmesini istemezsiniz. Deriniz de bariyerdir, bağırsaklarınız da bariyerdir. Hemen hemen aynı hücresel yapıya da sahiptir bu arada. Peki bağırsaklarınız eğer yeteri kadar iyi, kaliteli bir şekilde görevini yapamazsa, yani sizin yasaklı maddeleri ya da bileşenleri içeri al, alabilecek kadar zarar görmüşse biz buna geçirgen bağırsak diyoruz. Aşınmışsa yani duvarları. Aslında. Evet, aşınmışsa duvarları. İçeriye neler girecek? Örneğin bakteri bağırsaklarınızda bulunan 2, 2 kilogram ağırlığına kadar ulaşan 100 trilyonlarca bakteriden, mantardan ve virüsten bahsediyorum. Bunların sizin vücudunuzun içine girmemesi lazım. Yararlı olanların bile girmemesi lazım. Orada ölmüş bakteriler var, parçacıkları var. Onların da girmemesi lazım. Girer. Çünkü küçük parçacıklar bunlar. Eğer bağırsanız sağlam değilse girer. ...girdikten sonra biz bunun adına... ...inflamasyon, diğer Türkçe adıyla yangı... ...diyoruz. İşte yangı dediğimiz şey şu... ...yine bir sosyal örnek üzerinden gideceğim... ...ülkenize sürekli sürekli ve sürekli... ...düşman girdiğini düşünün bu sefer. Bu sefer askeriniz, polisiniz bunları korumaya... ...sizi bunlardan korumaya çalışıyor. E böyle bir durumda... E, ...o kadar fazla... ...baskı olduğunu da düşünün... E, ...çok baskı olduğunu düşünün üzerinde... E, ...askerin, polisin vesaire derken... Bir süre sonra artık içeride ciddi huzursuzluk ve karışıklık oluyor. Bu sefer asker polisin artık karışıklık yaptığını düşün. Çünkü vücutta meydana gelen şey bu. Hani ne oluyor? Hı -hı. Dost dediğimiz yani gerçekten bize ait olan hücrenin de düşman olduğunu sanıyor. Otoümün hastalıklar. Oto hastalıklar yani, buradan çıkıyor. İşte vücut kendi hücrelerini düşman olarak görüyor ve oradaki bir hücre grubunu yok etmeye programlanıyor. Bu esnada bu arada hücreleriniz çok fazla oksijen tüketiyor bağışıklık sistemi hücreleriniz. Oksijen tüketince de biz buna e, oksijatif stres diyeceğim yine. E, şöyle anlatayım. Ne kadar çok oksijen tüketirse, çok hızlı oksijen tüketirse o kadar çok zarar görecek vücut. Bunlar birikecek vücutta. Hı hı. Aslında biz, burada bağırsak sağlığını korumamız çok önemli. Peki nasıl koruyabiliriz? Evet. Nasıl koruyabiliriz? Bağırsak sağlığını korumamız için öncelikle yine ve yine Gerçekten çok hassas bir konu çok da tartışmaya açık ama gluten diyorum en başta glutene karşı dikkat edin glutenin ne olduğunu bilen var bilmeyen vardır belki ama Geçen hafta tartışmıştık Tartışın, Buğday da vardır en temelde buğday buğday arpa yulaf çavlar bunlar da vardır ama buğdayda Şimdi çok problem Şimdi onları bir vardır. kenara bırakalım çok Peki. da kısa süremiz kaldı hayvansallar bağırsağı neler yapıyor ve işlenmiş gıdalar neler yapıyor onları tartışalım Şöyle bağırsağınız hücralardan oluşuyor Hı -hı. yani badyerleriniz hücralardan oluşuyor Ba, e, işlenmiş et ürünleri özellikle işlenmiş ürünlere baktığımızda harmasal kaynaklara baktığımızda hücre bunları alıp bunlardan enerji üretmeye çalıştığında aslında içerisinde toksinleri de birlikte alıyor. Unutmayın. E, evet. antioksidanları yani. De... antoksidanları içindeki hormonları alıyor vesaire. Yani hayvansalar aldığında bu, bu türü. Hani Harvard'da çok güzel çalışma yapıldı. İşte bağırsakları bozduğunu Hı -hı. ve daha sonra damar tıkanıkları neden olduğunu açıklayan yeni bir çalışmaydı. Bu e, TMAO diye bir şey. Evet, de, evet, onu sen evet. çok iyi biliyorsun. Hı -hı. E, ondan bahset, e, bahsetmişlerdi çalışmada. Yani özetle e, yaşam alışkanlıklarımızda dikkat etmemiz ...gerekiyor. Ee, özellikle... antioksidan yüklü gıdalardan beslenmemiz... Aynen ...gerekiyor. Aynen. Yani sebze ve meyve. Bence sebzeler ana besin grupları. Bizim için En sebze, önemli, en önemli, en önemli evet. kısım sebze. Özellikle yeşiller. Bütün renk sebzeler. Rengarenk. Şimdi temmuz ayında... ...çok güzel sebze ve meyveler var. Lütfen... ...taze taze ile alabileceğiniz... ...sebzeleri, meyveleri alın... ...ve tüketin. Yaşam alışkanlıklarınıza dikkat edin. E, alkol, sigara gibi... ...alışkanlıklarınızı... E, ...bırakın. E, ve yaşlanmayı... Geciktirebiliyoruz. Kesinlikle geciktirebiliyoruz Hani bazı insanları hı. görüyoruz işte Ya bu adam 60 yaşında 80 yaşında gibi duruyor gibi Diyoruz hı hı, mesela hı. yorum yapıyoruz Bu yüzümezi de yansıyor Ben bugün e, meslektaşım İlker'e çok teşekkür ediyorum Tabi konu çok uzun e, Yetmez hı hı. dedik yani arada evet, onu konuştuk 25 dakika yetmiyor Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için Sorularınız varsa lütfen sorularınızı Info iletin vegan bir şekilde yanıtlayacağız Kolay gelsin